Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Damla Çelik de bana teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler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 düşündüğünüz şiirler olursa bu üç temel e, kitaba dayanarak ben e, ayrımlar yapmaya çalıştım. Bunu e, aklınızda tutmanızı rica ederim. Şimdi dinleyeceğimiz ilk türkü e, Erzurum yöresine ait olan Raci Alkır ve Mükerrem Kemertaş'tan derlenen kaynak kişilerde bir de Suat Işıklı var. Üç kişiden derlenmiş. E, ve Nida Tüfekçi'nin derlediği çok meşhur bir türkü. E, türkünün ismi Tutam yar elinden tutam. <Gülüyor>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 Ölçüsü 18'lik, usulü ise 2-3-2-3. Ve Cengiz Özkan'ın yorumuyla dinliyoruz. Tutam yâr elinden tutam. <gülüyor> İnen balı al, balı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 full of Sen... I Ercişli Emrah'la ilgili olan malumatların birçoğunu Emrah ile Selvihan ya da Selvihan diye de e, yazılıyor. Emrah ile Selvihan Han e, hikayesinden edindiğimizi söylemiştim. Az önce künyesini aktardığım Saim Sakavoğlu'nun Ercişli Emrah isimli kitabında bir özet var, e, bir varyantın özeti. Onun dışında Ahmet Poyrazoğlu'nun derlediği Ercişli Emrah ile Selvihan hikayesi isminde bir kitap var. Erguan Yayın Evi'nden çıkmış İstanbul 2006 basımı. Ben bu kitabı edindim ama henüz e, inceleme ve okuma fırsatı bulamadım. E, ama bu hikayenin derlenmiş e, varyantları olduğunu belirtmek için e, sizlerle paylaştım bunu. Meraklı olan dinleyiciler varsa edinebilirler kitapları. Şimdi sırada Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu'nun birlikte çıkarttıkları eski bir albümden.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 Evlerinin Önünü Söğüt Atalardan istediğim başka bir şey daha var. Şöyle ki şiirleri okuyan dinleyiciler olursa türkülerle şiirler arasında ufak tefek farklılıklar olduğunu göreceklerdir. Fakat bu durum birçok sas şairinin bestelenen şiiri için geçerli. Zaman zaman bu şiirler halka inerken e, değişime uğrayabiliyor. Zaman zaman da farklı varyantlarının bulunması sebebiyle eserlerde, sözlerde değişiklikler olabiliyor.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 Gökyüzünde bölük bölük durmalar. İşte görürsün. Pişirir meze derler, eski yaraları teze derler, gündüz akşam acı azai derler, gece de bağlarlar kollarımızı. akşama cazae derler Gecede de bağlarlar kollarımızı Ben bir emrahtım kendi harıma Şahin kuşu kondururdum koruma İpek şallar bağlarken belime Kendir kemet sıktı bellerimizi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 Bana senden gayrı kimin da değil er, kimin da değil er, kimin da değil yarı gurbette pasret bana senden gayrı kiminde Dağ beyler, kimin dava değil da Kimin dava değil Kimin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 Ya berbadeyler Ya berbadeyler Selvin selvinle beklersin Şahın köş günü Felek bir gün bozar Ya berbadeyler Ya berbadeyler They lay mrahım çekli selvi belasim yağ beni yalnız adile yalnız adile selvi belası.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 Bağlantısı hakkında bir şey söylemek Ercişli Emrah'ın çok zor ve ciddi bir akademik çalışmayı gerektirdiği için o konuda bir şeyler söylemek istemedim. Bunu da e, konuyla ilgili olan dinleyiciler varsa belki fark etmişlerdir. E, bu sebepten e, üzerinde durmak istedim. E, dinleyeceğimiz bu türkünün ismi Bizim Sahraların Başı. Bizim sahraların başı, pare pare duman şimdi, sevişmesi bir hoş ama ayrılması yaman şimdi. Ayrılması yaman şimdi Ayrılması çıkar çıkar da yollara bakar emrahı odulara yakar boyu sel bir evan şimdi boyu sel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 cinazenin gitmiş bir daha azalma mele salınıp gezenin gitmiş bir daha azalma mele salınıp gezenin gitmiş aynasını verin dizine sürmeler çeksin gözüne siyah sülfün mahyüzüne karayı büze ya sürsün mah yüzüne Tarayıp düzeyim gitmiş Bir daha içmenem bade sırrımı vermenem de uşlu gövel kaldı yara göllerde gezenim gitmiş uçlu gövbel kaldı yara göllerde gezenim gitmiş emrahım bende varızam düşmandan hayıfa alısam badem yeter ben ölürsem Kabrimi kazdım gitmiş badem yeter ben ölürsem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 Dostum lokman hekim olsa, Gülüm ama Baksa dilere dilere Gülüm amma, Dostum lokman hekim olsa, Gülüm ama Baksa. Programın sonuna ayırdığımız bölümde bu hafta Ömer Şan'dan Kalkın Durunan Van'dan Çekilin isimli bir türkü almıştım listeye. Fakat süremiz dolduğu için bu türküyü sizlere dinletemeyeceğim maalesef. Ve programı kapatmadan önceden de önce de dedim dedili şiirlerle ilgili çok kısaca bir şey söylemek istiyorum. E, dedim dedili şiirler e, bildiğiniz üzere halk edebiyatında özellikle Erzurumlu Emrah'a e, isnat edilen ve hemen onun adını çağrıştıran şiirlerdir. Ee, örneğin, Dedim Dilber Didelerin ıslanmış, Dedi Çok Ağladım, Sel Yarasıdır gibi dizelerle başlayıp, hep Dedim Dedi şeklinde devam eder şiir. Ee, bu Dedim Dedili şiirler, Hayrettin İvgi'nin Dedim Dedili şiirlerin halk edebiyatı içindeki yeri ve Erzurumlu Emrah'a mal edilen Dedim Dedili Şiir isimli makalesiyle e, Hikmet Dizdaroğlu'nun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 Ercişli Emrah'ın da bu biçimde şiirler yazdığını, şiirleri okunduğunda görüyoruz. Fakat bu Ercişli Emrah'ın dedim dedili şiirleri arasından sadece bir tanesi bestelenmiş. Ki onu da güvendiğim kaynaklarda hem Erzurumlu Emrah'a hem de Ercişli Emrah'a isnat edilmiş olarak gördüğümden sizlerle paylaşmak istemedim. Ee, belki konuyla ilgili olan dinleyiciler varsa Ercişli Emrah'ın bu biçimi çok kullandığını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 dile titreşimler. Aziler Andesuna da Emre Dağtaşoğlu. Desteği için açık radyo dinleyicisi Damla Çelik de bana teşekkür ederiz.